855. konu Huzeyfe radıyallahu anha'nın in insanları iyilikleri emredip kötülükten sakındırmaya teşvik etmesi Ebu Rakkad şöyle anlatıyor Gençliğimde bir gün efendimle birlikte Hazreti Huzeyfe'nin yanına gittik O şöyle diyordu Bugün meclislerde bazı kimseler tarafından birçok defalar tekrarlanan bir takım sözler duyuyorum ki Hazreti Peygamber zamanında bu sözlerin sahipleri münafık kabul edilirdi Allah'a yemin ederim ki siz ya iyiliği emredip kötülükten sakındırmak suretiyle insanları hayra teşvik ederseniz ya da Allah Teala hepinizi bir azap ile yok eder, sizin başınıza içinizdeki kötü kimseler geçtiklerinde iyilerinizin bedduaları da kabul edilmeyecektir. Huzeyfe, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur, Allah bizden olmayanlara lanet etsin, Allah'a yemin ederim ki siz iyiliği emredip kötülükten sakındırmadığınız takdirde aranızda savaşacaksınız, Sonuçta kötüleriniz hayırlılarınıza ve iyilerinize galip gelecektir. Daha sonra bu kötü kişiler, iyiliği emredip kötülükten men edecek bir tek kimse kalmayıncaya dek iyilerinizi öldüreceklerdir. Sonra siz Allah'a yalvaracaksınız fakat o size olan buzundan dolayı dualarınızı kabul etmeyecektir. Huzeyfe, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur. Öyle bir gün gelecektir ki halkın gözündüğün hayırlı ve iyi kimseler, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan, emri bil maruf ve neha anil münker yapmayan, kişiler olacaktır.